Kızıl'a boyanmış kan olmayınca Yüce bir aleme yar olmayınca Zindanın Yusuf'u sen olmayınca şeriat azatlık hükümür an olmaz Zindanın Yusuf'u sen olmayınca Şeriat azatlık hükümür olmaz. Sanki bilekleri prangalanır, Bir şehit zindanda kana boyanır. Zulmü teşhir eder şu kelepçeler, Yoluna Kur'an'ın canları adanır. Zülmü teşir eder şu kelepçeler, Yoluna Kur'an'ım canlara danır. Koşun Müslümanlar diyar Bekir'e, Revan içinde yaralı kuşum, Ağladı hücrenin taşı duvarları, Şehid Abdüsselam can verince can Ağladı hücrenin taş duvarları Şehid Abdüsselam can verince can Şehadet nakışlı elbiseleri nebileri yurduna dalmış gözleri Şeyh Mısdurgun ölüm, ölümsüzlüktür, Şehadete giden dava büyüktür. Şeyh Musturgun ölüm, ölümsüzlüktür, Şehadete giden dava büyüktür. Bir değil yüzü değil bin selam. Haykırır şeyh muslar şehide selam. Her zindan medrese yusuf olmasa, şeriat azatlık hükümran olmaz. Her zindan medrese yusuf olmasa, şeriat özgürlük hükümür olmaz.